Allahu biallahim ne şeytanı rajeem Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Innalhamdulillahi nahmudo ve nestaynuhu ve nestafiru ve nauzu biallahim in şurur emfusinabim seyyate amalina Men yehdihi Allahu ve manjudil falahadiyle ve eşhedu an la ilahe illallah wahtehu la shirkila ve eşhedu an Muhammad an abduhu ve rasuluhu emaabat fain astaqal hadis kitabullah ve khair alhadihudu Muhammadin sallahu li wasallam ve şerr alûmûri mühtesetâtıha ve kullu mühtesetin bid'a ve kullu bid'atin zılâle ve kullu zılâletin fî'nâr. Zeberjet kitabında Kitabu'z-Zühd ve Rekâik bölümündeyiz. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur: İman edenlerin Allah'ın zikrine ve haktan inene kalplerinin ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Sakın daha önce kendilerine kitap verildi halde uzun zaman geçince kalpleri katılaşan ve çoğu fasık olan kimseler gibi olmayın. Sahabenin zahidliği 1044 ne oldu? Rivayet Ebu Burde bin Ebu Musa radıyallahu anh dedi ki, Ebu Musel Eşar radıyallahu an'ten Bizi Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir görseydin, yağmura yakalanmıştık, üzerimizdeki yün elbiseler sebebiyle kokumuzu, koyun kokusu zannederdim. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hatibül Bağdadi tarihinde Taberi tefsirinde Hakim İbn-i İbben Ahmet Tayalise Ebu Davud, Tirmizi İbn-i Mace Şerüsünel'e Begavi Ebubekre Şafii El Gailaniyatta İbn-i Şeybe Ruyani, Ebu Ahmed El Hakim El Esami Vel Kuna'da Ebu Yala Bezzar Taberani Mucemlevsat'ta Ebu Naim Hilye'de Mehamili Emalisinde Hasan Bin Musa El Uşeyb Cüzü'nde Beyhaki Şinen'inde ve Şuab'da İbn-i de tarihinde rivayet etmişlerdir. Yani o e, sıcak ülke Hicaz topraklarında yaşıyor olmalarına rağmen e, yün elbiseler giydiklerini ifade ediyor sabileri bu hadis. 1045 o rivayet Talha en Nasri radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldik ve Sufe'ye yerleştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize iki kişi arasında paylaştırılmak üzere bir müt hurma geliyordu. Bize kaba kumaştan elbise giydiriyordu. Bir gün bize ikindi namazını kıldırdı ve sufe ehli sağdan soldan şöyle seslendiler. Ey Resulü şu kaba elbiseler bizi yaktı. Hurma karınlarımızı yaktı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mimbere çıktı. Allah'a hamdü sena etti ve sonra şöyle buyurdu. Bana ve arkadaşım Ebu Bekir'e on küsur gün yiyecek malı olarak birirden başka bir şey gelmedi. Davud bin Ebi Hint dedi ki, Ebu Harbe, yani hadisin ravileri aralarında birbirlerine soruyorlar. Biririn ne olduğunu sordum. Dedi ki, vallahi o yiyeceğin kötüsüdür. Erak ağacının meyvesidir. Yani bu misvak yapılan ağacın meyvesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Ensardan kardeşlerimize geldik. En değerli yiyecekleri şu hurma idi bunlardan aldık. Şayet sizin için ekmek ve et bulabilseydim, elbette onlarla sizi doyururdum. Lakin üzerinize öyle bir zaman gelecek veya bazılarınız bir zamana yetişecek ki sabah akşam tok yürürsünüz ve Kabe örtüleri gibi giyinirsiniz. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu İsmail el-Ezdi Tereketun Nebi'de İbn-i Hakim Ziyar-ı muhtarede Ahmet Taberani Bezzar Keşfü Lestar'da yani Bezzar Müslüm'de rivayet etmiştir. Keşfü Lestar, Heysemin'in e, kitabı. Yani Bezzar'ın kütübistlere geçmeyen hadislerini keşfü l adıyla toplamıştır. Rüyani, Tehsib-ül Asar'da Taberi, İbni Biyas'ın El-Ahad ve el -Ahad rivayet etmişler. Elbani, Es-Saiha'da Muhbe-i Bin Ad'de, Cami-i tarih etmişlerdir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebebi'nin avlusu olan suffe denilen yerde e, işte hicret edip gelen veya fakir sahabelerden evi olmayan fakir durumda olan kimseleri burada barındırıyordu orada yerleştiriyordu bunlara bu yüzden ashab-ı veya ehlü ü deniliyordu çoğu zaman işte bunlar açlık veya kıyafet konusunda sıkıntılar çekiyorlardı İslam'ın ilk yılları fetihlerden yani fetihlerin yaygınlaşmasından önceki bir zaman bu İleriki zamanda da nasıl olacağını zaten hadisin sonunda bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani e, kıyafet konusunda kaba kumaşlar e, bu zorunluluktan dolayı. Yani e, ince kumaşlar pahalı kumaşlardır her zaman. Bu sebeple yün, kaba kaba kumaşlar o sıcak ortamlarda mecburen e, bunlar onlara tevdi ediliyordu. E, yiyecek olarak da hurma, yani sürekli hurmayı yemek işte onların e, karınlarını yakmış, midelerini artık e, rahatsız eder hale gelmiş ama başka Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara ikram edecek bir şey yoktu. Bu sahabeler, ashab-ı suffeden olan sahabeler bu durumdan şikayetlenince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi, yani Allah'ın peygamberi olmasına rağmen, yanda Ebu radıyallahu bu ümmetin en üstünlerinden biri olmasına rağmen, yani kendilerinin de günlerce, aç kaldıklarını e, bu şekilde bildiriyor bir Aleyhisselatü Vesselam. Yani biz de var da size vermiyoruz. Böyle bir durum yok. Bilakis yani bu hep beraberce sabretmemiz gereken bir durumdur diye bildiriyor. Bina konusunda Züğüt 1046'ın oğlu rivayet Abdullah bin Amr radiyallahu dedi ki biz bir baraka tamir ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğradı ve dedi ki bu nedir? Biz de bu bize ait bir barakadır, onu tamir ediyoruz dedik. Buyurdu ki, ölümün bundan daha çabuk geleceğini düşünüyorum. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Ahmet Züht'te, buhari Edebül Müfret'te, Ahmet Müsned'inde, İbn-i İbdan, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, İbn-i Şeybe, Züht'ün de, Hennad-ı Seriye, e, Taberani, Şub'ul İman'da ve El-Adab'da Beyhakir rivayet etmişler. Muhbir bin Adi Camusayid'de tarih etmiştir. Yani ölümün bundan daha çabuk geleceğini düşünüyorum. Yani siz bundan faydalanamadan yani bu size kalmayacak. Ölüm daha önce gelecek. Ee, siz bunun e, tam anlamıyla bundan istifade edemeyeceksiniz. Yani kalbinizi dünyalık bu gibi şeylere bağlamayın diye bir e, uyarı Allah Resulü ve Vesselam'dan. Yani ölümü hatırlayın. Ölümü düşünün. Öleceğinizi planlayarak yani dünyalık konusundaki işlerinizde Ölümü düşünerek hareket edin. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi işlere girmeyin diye. Bir uyarı yapıyor. <gülüyor> dünyaya hırslanan doymaz. 1047 oğlu no rivayet Enes radıyallahu Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki hırslı doymaz. İlme hırslı olan doymaz ve dünyaya hırslı olan doymaz. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bunu Hatibel Buşenci, El Manzum ve El Mensur'da, Hakim Müstedrek'te, Şecer-i Emali'de, şu Şuhab'da ve El Medhal'de İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Adicam-i tarihci etmiştir. Evet, dünyaya hırslı olan kimse doymaz. Aynı şekilde ilme hırslı olan kimse de doymaz. Yani ilmin sonu yoktur. Aynı şekilde dünya hırsının da sonu yoktur. Kişi hangi dünyalığa sahip olursa olsun, yani kendisine bir hedef diksin, işte ben şu e, dünyalıklara sahip olmak istiyorum, ona sahip olsak yine bu hırsı bitmeyecektir. Yani bunun sonu gelmeyecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bildiriyor. Aynı şekilde ilim de böyledir diyor. Yani ilim, ilimde de hangi mertebeye gelirse gelsin insan hep bir şeylerin açlığını hisseder ilmi noktada. E, bu sebeple eğer bir şeye hırslı olacaksan ilme hırslı olmak daha hayırlıdır. Ama dünyaya hırslı olmak keşeyi helak eder. 1048 ne no rivayet İbn Abbas radyalanmadan bir adam Ömer radyalanına geldi ve ondan istekte bulundu. Ömer radyalan bir sıkıntısı var mı diye bir başına bir ayağına bakmaya başladı. Sonra ona dedi ki ne kadar malım var? Adam 40 deve dedi. Bunun üzerine ben Allah ve Resulü doğru söylemişler. Şayet Ademoğlu'nun iki vaat dolusu altın olsa üçüncüsünü ister. Ademoğlu'nun karnını ancak toprak doldurur. Allah tevbedenin tevbesini kabul eder dedim. Ömer radıyallahu anh, bu nedir dedi. Ben de Ubeyir radıyallahu anh bana böyle okuttu dedim. Yani bunu Kur'an'dan okuttu. Kur'an'dan bir ayetti bu. E, Tilaveti ne sayılmıştır. Ömer radıyallahu anh kalk beraber ona gidelim dedi. Ubeyir radıyallahu anh'a geldik. Ömer radıyallahu anh, bu ne diyor dedi. Ubeyir radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana böyle okuttu dedi. Ömer radiyalan, Musaf da bunu böylece tespit edeyim mi dedi. Yani Musaf'a ekleyeyim mi? O da evet tespit et dedi. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Tahire Silefi, Bada diye de el yazma olan, İbn-i İbban, ziyav Maksal Muhtar'a'da Ahmet Havs bin Ömer, Cüz'ül Kıra'a'da e, rivayet etmişlerdir. Elbani Sayha'da tahric eder. Allah-u bunun bugün musaflarda yer almamasının sebebi Ömer radiyallahu Kur'an e, ayetlerini toplamada iki kişinin şahitliği yani sahabelerden iki kişiden gelmesi gerekiyor her bir ayetin. Buna dayanmıştır. E, allah Alem başka birisinin Kur'an'la nispet etmemesi sebebiyle bu musafta yer almamıştır. Tilaveti nes olunmuştur yani bunun. Fakat hüküm baki. E, burada baş tarafında adam yani ee, Ömer Radyalan'a geliyor. Belli ki adamın hali, vakti yerinde. Yani beden olarak ve giyim olarak iyi bir durumda ki onun istekte bulunmasına şaşırıyor ve senin ne kadar malın var diyor. Adam da diyor ki 40 deve. Yani o zamanın en değerli mallarından yani deve. Şimdi de öyle. Yani iyi cins develer. Bayağı yüklü para. 40 devesi varmış. Bunu duyunca İbn Abbas buna şahit Diyor ki Allah Resulü, Allah ve Resulü doğru söylemişler. Şimdi burada Allah ve Resulü doğru söylemişler deyince bunu Allah buyurmuş. Manasında olduğu için Ömer bu nedir diyor. Yani Kur'an'dan mı demek istiyor bu nedir derken? Ademoğlunun iki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünü ister. Yani bir önceki hadiste ifade edilen şey aynısı burada da bildiriliyor. Dünya hırsı olan kimse doymaz. İki vadi dolusu yani İki ova kadar e, altın olsa üçüncüsünü ister. İnsanda bu var. Ademoğlunun karnını ancak <gülüyor> toprak doldurur. Gözü doymaz. Ve Allah tevbedenin tövbesini kabul eder. Evet. Bu ümmetin fitnesi maldır. 1049 ne olur rivayet? Kab bin İyad radiyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her ümmetin bir fitnesi vardır. Ümmetimin fitnesi ise maldır. Bu hadis müslimin şartına göredir. Begavi, Mucem-i Sahabe'de, Tirmizi, Ahmet, İbn-i Ben Hakim, Şerhumuşkilli Asarda Tahavi, Fevaydin'de Temmam, Taberani, i̇bn Kani, Mucem-i Sahabe'de, i̇bn Bit Dünya, Islahul Mal'de, Kudai, Müstendüşşeyab'da rivayet etmişlerdir. Elbani Sayha'da, Muhbil bin Hadi, Cami-i Said'de etmişlerdir. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, mal konusunda, yani mal, dünya yeşil ve tatlıdır diyor. Yani caziptir. İnsana cazip gelin bir şeydir. Geçmiş ümmetlerde de bunlar olmuştur ama bu ümmet hakkında mesela benden sonra kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım, daha tehlikeli bir fitne bırakmadım diyor başka bir adresinde. Burada da benim ümmetimin fitnesi mal olacaktır diyor. Mala düşkünlük olacaktır diyor. Bunlar aslında birbiriyle bağlantılı. Yani birbiriyle zıt olan şeyler değil, Birbirini tamamlayan şeyler. Bir taraftan kadın da dünya malıdır. Bana dünyanızdan kadın sevdirildi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dünyadandır yani dünyalıktandır. Şimdi erkek e, kadına düşkün olduğunda, yani kadınsız yapamaz. Kadın da mala düşkündür. Yani altındır, gümüştür neyse. Bu mallardan dolayı e, erkeği zorlar. Hep böyle dünyevi istekleri olur. Bu da erkeğin dünya için sürekli çalışmasını sebebiyet verir. Yani erkek salt olarak, kendi başına e, kadını aradan çıkarırsan, yani kadını çıkar erkeğin hayatından, malı ne yapsın? Yani nereye kadar? Bu noktadan baktığın zaman bunlar hep <gülüyor> birbiriyle bağlantılıdır. Yani erkek kadın için mal elde etmeye çalışır daha çok. E, onda e, yani Kadında e, mala düşkün olması sebebiyle e, bu, bunlar birbirini tetikleyen şeylerdir. Ümmetin fitnesi, bu ümmetin fitnesi mal olacak diye bildiriyor. Yani bu e, ters mantık, yani mevhum muhalifle bu ümmete zahid olmaya bir yönlendirmedir. Yani sizin fitneniz mal olacak, o halde mal düşkünlüğüne karşı mücadele edin, zahid olun. Yani bu sizin hedefiniz, ana gayeniz olmasın. ne olur rivayet, Ebu Musel eşar radıyalland dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Şüphesiz şu altın ve gümüş sizden öncekileri helak etti. O ikisi sizi de helak edecektir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Tahir el Muhallis el Muhallisiyatta, İbn İbar, İbn Ebi Şeybe el neelde Ebu Davud Züht'te, Taberani mucemül e, Şeceri Emalisinde, Hemnat Züht'te, Ebu Naim Hilye'de, İbn Asakir Tarih'inde rivayet etmiştir. Elbani Sahih'a da tahric etmiştir. 1051 no'lu rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu: sizin için fakirlikten korkmuyorum. Lakin sizin için çokluktan korkuyorum. Sizin hatayla yaptıklarınızdan korkmuyorum. Lakin sizin kasten yaptıklarınızdan korkuyorum. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Züra'yı Meşgı'yı fe, Fevaidül Mu'ille'de Hâkin İbn-i İbben Ahmet Bezzar İbn-i Arâbi Mucemin'de Ebu Naim Hilye'de İbn-i Münzir El-Evsat'ta Beyhaik Şuhab'da rivayet etmişlerdir. El-Ben-i Sayh'a da Mukbil binat Cami-i Sayh'de Sayhül Evet, yani fakirlik bu ümmet için bir tehlike değildir. Yani onları saptıracak bir tehlike değildir. Bu ümmet için böyle bir rattede olmayacak fakirlik. Fakat çokluk onları saptıracak, helak edecek. Yani dünya peşinde olmaları, daha fazlasını elde etmek istemeleri. Ee, o ümmet için daha korkutucu bir şeydir. Hatayla yaptıklarınızdan cehaletle bilmeden işlediklerinizden korkmuyorum. Lakin sizin kasten bilerek, kastlı bir şekilde yaptıklarınızdan korkuyorum diyor. Yani hatayla yapılan zaten bağışlanmıştır. Ahzab suresi 5. ayetinde ve daha pek çok ayette ifade edildiği gibi e, hatayla yapılan affedilmiştir. Fakat e, kastlı bir şekilde yapılan yani bile bile kasten Hiçbir e, zaruret olmadan, zorlayıcı bir sebep olmadan işlenen kötülükler işte benim asıl korktuğum şeyler bunlardır diyor. Amden yapılan yanlışlar. Salih kişi için salih mal 1052'nin olur. rivayet. Amr bin el-As radiyallahu anh'a amr dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Amr elbiseni ve silahını kuşan sonra bana gel buyurdu. Bunun üzerine elbisemin ve silahımı kuşandım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Onu abdest alırken buldum. Bakışını bana kaldırdı. Baktı ve dedi ki, ey Amr ben seni bir yöne göndermek Bir tarafa göndermek istiyorum. Böylece Allah azze ve celle sana ganimet ihsan eder. Yani bir cihada, bir savaşa gönderiyorum ki orada Allah sana ganimet ihsan eder. Ben de sana topluca hayırlı mal veririm. Ben dedim ki, ey Allah'ın Resulü ben mala rağbet için Müslüman olmadım. Sen ancak cihad etmek ve seninle beraber bulmak için Müslüman oldum Rasulullah sallallahu alaihi ve sallam buyurdu ki, ey amr, salih mal, salih kimse için ne güzeldir. Yani kişiyi e, salihten ayırmayan, Allah'a kulluğundan, Allah'a bağlılığından ayırmayan mal, e, böyle bir kimse için güzeldir. Yani o gerektiği yerlerde, gerektiği şekilde değerlendirebilir. Bu hadis Müslüman şartına göre Ebu Bekir el-Kallal, el-Hassu, alet ticareti ve sinati vel amel adlı risalesinde, Bukhara edebil ül Müfret'te, İbn-i İbban, Hakim, Ahmet, i̇bn bir Bişeybe, Taberan-ı Mucem-i Nevsat'ta, Ebu Yala, i̇bn Kani Mucem'de, Ebu Naim, Marifet-ü Kuday-ı Müsned-ü Şeap'ta, İbn-i Mal'de, beyhak Şuab-ül İman'da, i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmişler. Muhbil bin hadis müsnedte Müsned'de etmiştir. Allah'ın takdirine sabretmek. 1053'ün oğlu rivayet, Ebu Osman en nehdini Ebu Hureyre ten rivayetine göre onlara açlık isabet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara hurmayı birer birer vermiş. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Tirmizi ibn-i Mace rivayet etmişler, Muhbil bin Hadis'a ibn-i Müsnet'te etmiştir. Yani böyle sayıla tane tane yani idareli kullanma, iktisat dediğimiz, yani bir açlık, kıtlık gibi zamanlar olduğu zaman yani mal konusunda ekonomi uygulamak, ekonomi uygulamaya bir delildir bu. Allah Resulü hurmayı burada tane tane, birer birer bu şekilde paylaştırıyor. Çocuğunun ölümüne sabredenin ecri, 1054 muhal no rivayet, Kurra bin İyas radıyallahu anh'ten bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi, yanında bir oğlu vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Onu seviyor musun?'' diye sordu. Adam dedi ki ''Onu sevdiğim gibi Allah da seni sevsin.'' Sonra o çocuk öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı ortada göremedi ve ''Falan kimse nerede?'' diye sordu. Dediler ki ''Ey lan Resulü, onun çocuğu öldü.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gelmesini istedi ve ona şöyle buyurdu. ''Cennetin kapılarından hangisine gelsen, kapı sana açılıncaya kadar onu oraya koşarken bulsan razı olmaz mısın?'' Dediler ki, Allah'ın Resulü bu, yalnız bu kimse için mi yoksa hepimiz için mi geçerli? Buyurdu ki, hayır bilakis hepiniz için geçerli. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göre. Yani çocuğunu kaybeden kimse e, Allah'ın takdirine sabrederse, işte cennette bu şekilde bir karşılıkla e, mukabele edilecektir. Bu herkes için geçerlidir, diyor Allah Resulü. Aleyhisattir, aleyhisattir. Bunu İbn-i Ucad Müsned'in de Nesai, i̇bn İbban Tayalisi, Taberani, Hakim, Ahmet, Mürce Musabe'de Begavi, Bulabi Kuna'da i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmiştir. Muhbil bin Hadi'de de i Hüsnet'te tarih ediyor. Hastalıkta kulun amelden geri kalmaz. 1055 oldu rivayet. Abdullah bin Amr radiyallahu anh'ımadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanlardan hiçbir kimse yoktur ki bedeninde bir belaya uğradığında mutlaka Allah onu koruyan hafaza meleklerine şöyle emreder. Kulum için kendisini bağımla alıkoyduğum sürece, yani hastalık gibi bir bağla koyduğum sürece, her gün ve gecesi için daha önce işlemiş olduğu hayrın aynısını yazın. Bu hadis müslümin şartına göredir. Darimi, Hakim, edeb Müfredde Müfrette, Bukhari, Ahmet, İbni Ebi Şeybe, İbni Dünya El Marat, Bel Kefarat'ta, İbni Abdilber, El İstizkâr'da, Ebu Naim Hille Tülevliya'da, Beyhak Şuhab-ı Liman'da rivayet etmişler. Elban-ı Sayyya'da tercih etmiştir. Yani kişi eğer sağlıklı zamanlarında, ee, devam ettiği bir takım nafileler varsa, oruç olabilir, namaz olabilir, ee, böyle bir e, nafilesi, devam ettiği şeyi veya zikirler olabilir, Kur'an okumak olabilir. Ee, bunları e, hastalandı diye yapamaz olduğunda, Allah Azze ve Celle o yapamadığı dönemlerde aynı yapmış gibi yazmalarını, amel defterini, aynen işlemelerini meleklere emreder diyor. Bu da işte sağlıklı zamanlarda hastalığın Için al, i̇bn Ömer'den gelen e, hayatından vefatın için al diye bildirilen şey. Gençliğinden ihtiyarlığın için al. Yani sen gençliğinde e, bir takım nafilelerin olursa, virtlerin, zikirlerin, Kur'an-ı Kerim, kıraatin, bunun gibi nafile ibadetlerin olur da, yaşlandığın zaman bunları yapamaz hale gelirse onları aynı. Sana yaşlılığında da Allah yazacaktır, hastalığında aynı şekilde böyle, vefatın içinde böyle, vefatın için insan nasıl alır hayatından? Ee, bu da sadakayı cariye ile olur. Ebu Rehman'da geldi gibi Adem öldüğü zaman üç şey dışında ameli kesintiye uğrar. Bunlardan birisi sadakayı cariye yani devam eden sadaka. Mesela bir çeşme yaptırırsın, ondan sen ölsen dahi ondan faydalananlar oldukça onun sevabı sana yazılmaya devam eder. Bunun gibi devam eden sadaka. İşte salih bir evlat. Birisini yetiştirirsin, öğretirsin, dinini öğretirsin, diyanetini öğretirsin. Kendi evladın olur, başkası olur. O, o hayrı işlediği sürece, senin vesileyle işlemişse, o hayrı işlediği sürece sana onun ecri yazılmaya devam eder. Tam tersi de olabilir. Yani sen günahı öğretirsin, batıl bir yolu öğretirsin, bidatı öğretirsin. O, o kötüyü işledikçe onun da kötülüğü sana yazılmaya devam eder. Yani ya iyi bir şey alırsın ya kötü bir şey alırsın hayatından. Bir de Musaf veya ilim kitabı diyor hadiste. Daha başka şeyler de zikrediliyor farklı tarihlerinde. Ama Ebu Rerre hadisinde, Bukhara ve Müslümlü'ü adetkiler hadiste bu üçü sayılıyor. Yani Musaf ilim kitabı yani söz uçar yazı kalır derler ya söz uçar yani insanlar unutabilir bunu yani sen birisine bir kayrı öğretirsin anlatırsın onu ya yapar ya yapmaz unutabilir de ama ilim kitabı olarak bırakırsan veya kendin o ilmin ehli değil de ona vesile olursan yani ilmin yayılması noktasında mesela ilim kitaplarına vesile olmak gibi bunun ecri yani ondan faydalananlar olduğu sürece sana yazılmaya devam eder. Bu şer de olabilir. Yani batıl bir kitap da olabilir. Büyük kitabı olur veya bidat kitabı olur. Onda bu sefer günahı sana yazılmaya devam eder. Bu sebeple kişinin sıhhatli zamanlarında hastalığı için almayı, gençliğinden ihtiyarlı için almayı, hayatı döneminde de ölümünden sonrası için yatırım yapmayı. Yani bunları bilinçli, şuurlu, fık ederek hayatında uygulaması lazım ki kazançlı çıksın. 1056'ın no oğlu rivayet Enes bin Malik radiyalan'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın bedeninde belaya uğrattığı hiçbir kul yoktur ki Allah meleğe şöyle demesin. Onun daha önce sehatliyken yaptığı salih amelini yaz. Eğer şifa bulursa bu hastalık onu yıkar ve temizler. Yani bu da yıkar hak eder. Tertemiz yapar. Eğer canını alırsa onu bağışlar ve rahmet eder. Bu da müslimin şartına göredir. El Hasan bin Musa el düzünde, Ahmet bin Amr Buhari'de Müfredde İbn-i Şeybe, Ebu Ya'la, Beyhavi Şerhus'u'nda Haris bin Ebi Usame Müsned'inde İbn-i Bi Dünya el Marat ve Kefarat'ta Hattibü'l-Bahr'da el-muttafak ve'l-muftarak'ta El İbn Bişran emalisinde Beyhaki Şuabü'l-İman'da rivayet etmişler. Erbani irwalü Galili de Muhbib bin Hadi Cem'i Said'te taric ederek sahih olduğunu belirtmişlerdir. Bir önce hadisinde aynı şeyler ifade ediliyor burada da. O Abdullah bin Amr'dandı bu da Enes bin Malik'ten radiyallahu anhum. En şiddetli belaya uğrayanlar 1057 no'lu rivayet Ata bin Yesar Raymullah dedi ki: Ebu Said el-Hudri radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdiğinde o rahatsızydı ve üzerinde bir örtü vardı. Ebu Said radiyallahu elini örtüsünün üzerine koyduğunda ateşi örtüs üzerinden hissetti. Yani vücudun hararetini, ateşini hissetti ve dedi ki ateşin ne kadar da şiddetli ey Allah'ın Resulü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz bize bela şiddetlendiği gibi eğri de katlanır. Ebu Said el Hucri dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, en şiddetli belaya uğrayanlar kimlerdir?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Nebilerdir." buyurdu. Ebu Said radıyallahu anhu: "Sonra kimlerdir?" Resulullah aleyhissat ve selam: "Alimlerdir." buyurdu. Ebu Said radıyallahu anhu: "Sonra kimlerdir?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Salihlerdir." Onlardan biri fakirlikle muptela edildi giymek için kaba kumaştan başka bir şey bulamadı. Bir diğeri kendisini öldürünceye kadar bit ile müptela edilmişti. Yani ona bit musallat edilmiş ve bu onu öldürmüş. Yani o bitler artık kanını eme eme öldürmüş, böyle müptela edilmişti. Muhakkak ki onlardan biri sizden birinin kendisine verilene sevinmesinden daha çok belaya uğramaktan dolayı sevinirdi. Bu hadis müslimin şartına göredir. Hakim i̇bn Bişran Emal'de, Bukhari Edeb-ül Ahmed Ahmet İbn-i Maceziya'l-Mahdisi el Emrazda Avb bin Hümeyt, Ebu Yala, i̇bn saat Sa'd, Dünya el-Maraz vel-Kefarat'ta, Ebu Naim Tıbbun Nebevi'de, Beyhaki, Sünen'de ve şu ı Liman'da rivayet etmişler. el Es-Sai'ya da tahric etmiştir. Evet, onlar Nebiler, geçmiş Nebiler, geçmiş kavimlerin alimleri, salihleri, bu ümmette de böyle olacak, geçmişte de böyleydi. Yani Allah'a yakın olan kullar fakirlikle, hastalıkla, çeşitli sıkıntılarla müttela edilmişlerdi ve onlar dünyalık bir şeyin kendisine verilmesinden daha çok belaya uğramaktan idiler. Neden? Çünkü olayın hakikatini biliyorlar. Dünyalık olarak neye nail olursan, Nimet, dünya nimetlerine ne enayıl olursa ya dünyada ya öbür tarafta e, bunun bir sıkıntısı var. Dünyada bir sıkıntıdır. Yani kavuştuğun nimetler dünyada bir sıkıntıdır. Ahiret nimetleri gibi değildir dünya nimetleri. E, eğer dünyada o sıkıntıyı görmezsen hesap anında görürsün. Mesela çok malı olanlar e, fakirlerden 500 sene sonra cennete girecektir. Neden? Çünkü onların hesabı var yani. Yani helaldense, bu nimetlerin helalden elde etmişlerse hesabını vermekle uğraşacaklar. Hele bir de haramdansa veya şüpheli şeylerdense bunun sıkıntısı daha fazla. İnceden inceye hesaba çekilen helak olur diyor ya hadiste. E Allah Azze ve Celle'nin ayetini tefsir ederken Allah Resulü Aleyhisselatü inceden İnceden inceye hesaba çekilen helak olur. Ama bazı şeyler görmezden gelinmesine rağmen, yani bazı şeyler geçiştirilmesine rağmen mümin kimse için, bunun hesabı var ve bu hesap seni cennete girmekten bir müddet alıkoyacak eğer mal mülk sahibiysen. Fakirlerden daha geç gireceksin yani bu bildiriliyor bize e, cennetik olundu takdirde. Dünyadaki sıkıntısına gelince bir insanın ne kadar malı varsa kalbi o kadar parçaya bölünür. Yani e, kalbini bunlara bağlamaması insanın çok zordur. Yani ciddi bir mücahede, mücadele ister. Kalbi mesela e, falan yerde bir bağım var, bahçen var. Onun başına ne gelecek diye senin kalbin oradadır. Bir musibet, bir sel baskını falan filan. Filan yerde evim var, dairen var. Araban var, şunun var, bunun var. Bu nimetlerin hepsi sana öyle ya da böyle bir takım sıkıntı dokundurur. Kalbini parçalar, kalbini bin parçaya böler belki. Bazen bu evlat da olur. Akrabalar, tandıklar şeklinde de olur. Yani hep kaybetmekten korkacağın şeylerdir esasında dünya nimetleri. Çünkü bunlar fani nimetleridir. Ama ahiret nimetleri baki ve kalıcıdır. Bu sebeple e, zühd dediğimiz olay, Zühdün kelime manası, şeriattaki manası, Allah Resulü ve Vesselam tarafından açıklanan manası, Allah Azze ve Celle'nin katında olanlara kendi elinde olanlardan daha fazla güvenmendir. Böyle açıklanır zühd. Yani zühd demek, maldan mülkten el çekmek demek değildir İslam'daki manası. Helal yiyeceklerden uzak durmak demek değildir. Kalp meselesidir zühd. Kalbini bunlara ne kadar bağlıyorsun, ne kadar bağlamıyorsun. Bu yüzden mesela az önce geçen hadisinde ne diyordu Amr bin Asa Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Salih kimse için salih mal güzeldir. Yani helal mal, temiz mal salih kimse için güzeldir. Mal helal olabilir ama kişi salih değilse o mal onu helak eder. Kişi salihtir ama mal helal değilse bu da bunu kötülüğe, günaha sürükler. Ama... Salih kimse için salih mal, kalbini buna bağlamayacak kimse için salih mal güzeldir. E, esas mesele kalbi Allah Azze ve Celle'ye bağlamaktır ve bu bağdan seni koparacak şeyleri e, böyle alakası karşılaman, yani onlara karşı zahid olmandır. Zühid ile de budur. Belaların günahlara kefaret olması. 1058 noldu rivayet, Sa'd bin Ebi Vakkas Radyalan dedi ki, Şöyle dedim, Allah'ın Resulü en şiddetli belaya uğrayan insanlar kimlerdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nebilerdir, sonra salihler, sonra diğer insanlardan onlara benzeyenlerdir. Kişi dindarlığına göre belaya uğrar. Eğer dininde sağlam ise belası artar. Eğer dindarlığında incelik varsa belası hafifler. Yani bir zayıflık varsa belası hafifler. Kul yeryüzünde günahsız olarak yürüyünceye kadar belaya uğramaya devam eder bu hadis Buhar ve Müslümin şartlarına göredir devraki Müsnedu saatbine bir vaksta İbn İpan hakim Zial Makktisel muhtarede Ahmet bin ambbel müsneninde ve züte Tayalisi Tirmizi İbn macce Sünevi Kübrada Ne sahip tarihi şeerrusünne de Bevi Ebu yala Abdül Hamid bin Hueyt müsnedinde İbn saat Heysem bin Kuleyt müsnedinde i̇bn Dünya, El Marat ve El Kefarat'ta, Tahavi Şerh-i Muşkilli beyhak rivayet etmişler Elban-ı Sayyha'da tahric etmiştir. Evet, bu da bir önceki hadiste açıkladığımız şeylerle aynı manada. 1059'un rivayet Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mü'min hasta olduğu zaman Allah onu demirci körüğünün demirin pasını temizlediği gibi temizler. Bu hadis Müslim'in, Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Rame Hurmuzi, Emsalül Hadis'te, Bukhari Edebül Müfret'te, İbn-i Bezar, Bezzar, Taberani, Efsat'ta Taberani, Abdülhamid bin Hümeyt müsnedinde El-Muhallisiyat'ta, Ebu Tahir El-Muhallis, Şeceri Emalisinde İbnu i̇bn Cüzünde Fiil Telhisül Müteşabih'te, İbn-i El-Marat ve El-Kefarat'ta, Kuday-i Müsnedüş Şeab'da rivayet etmişler. el da tarihç etmiştir. Burada yani bu Emsal emsalül hadis. E, kitaplarında zikrediliyor bu hadis. Çünkü edebi bir sanat var burada e, bu ifadede. Çünkü mümin hasta olduğu zaman ne olur? Ateşlenir. Yani onu bir humma tutar ve burada benzetme yapılıyor? Demirci körüğü. Yani demirci körüğüne demiri sokar. Yani ateşte onun pasını giderir. Tam anlamıyla bir benzetme yapıyor yani Allah Resulullah mümin olan kimse de Ateşlendiği zaman işte ondan bütün o demirin paslarının, pisliğinin döküldüğü gibi o da e, belki ateşten belki canı yanar, belki sıkıntısını, sancısını çeker ama bundan temizlenmiş olur diye böyle bir benzetmeyle anlatıyor. Müminin Allah katında değeri 1060 no rivayet Ebu Hureyar radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurunu işte Muhakkak ki Allah azze ve celle şöyle buyurur. Mümin kulum benim katımda her hayrın taşıdığı değere sahiptir. Ölüm esnasında da bana hamd eder. Ben de onun canını iki yanı arasından çekerim. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i emalisinde Ahmet bezar Harait-i Fazilet-i Şükür'de. Haris bin Ebi Usami, Müsned'in de Dünya, Eşşükür'de. Ebu Tahir-i Silefi, Meşahatul Bağdadiye'de Beyha kuşab Liman'da rivayet etmişlerdir. Elbani Sayya'da Muhbil Münade, Cam-ı Said'de tahric etmişlerdir. Evet Allah Azze ve Celle bu e, kutsi hadiste e, mümin kulun değerini anlatıyor. Başka bir hadiste de yani Ayşe Radyalama'dan gelen o veliler hakkındaki Allah'ın dostları hakkındaki hadiste de işte e, mümin kulumun canını almakta Veli kulumun canını, mümin kulumun canını almakta tereddüt ettiğim gibi başka bir şeyde tereddüt etmem. Çünkü o ölümden hoşlanmaz. Ben de onu onun canını almak isterim diye öyle bildiriliyor. Fakat müminin farkı işte ölürken dahi Allah'a hamd eder. Burada iki yanı arasından onun canını çekerim denmesi şey de olabilir, yani e, nasıl geçiyor? Enze'u, enze'u çekmek. Burada e, mümin kimsenin ölümünün kolaylaştırılması da e, ima ediliyor olabilir. Yani o bana hamd eder, ben de onun canını, iki yanından canını çekerim diye. Yani mümin kimseye biraz daha kolaylaştırılmasına da delalet edebiliyor Allah bilir bunu. E, fakat bu bize sayı şu bildirilmiş, mümin alnı terleyerek ölür. Yani bir sıkıntı ile ölür. Yani bu ölüm sıkıntısı herkesin başına gelir. Diğer taraftan bazı kafir kulların veya facir kulların da ölümünün kolay kılındığı bildirilmiştir. Bunun sebebini İmme Sudad Yalan şöyle açıklıyor. Mümin e, dünyada sıkıntılar görür. Yani yaptığı hatalardan büyük küçük hatalardan hiçbir şey hiçbir ceza ahirete kalmasın diye en son eğer kalmışsa kalmışsa ölüm anında da bir sıkıntıya uğratılır ki e, ahirette bir cezaya muhatap olmaz hepsini dünyada çekmiş olsun. kafirin de yaptığı dünyada yaptığı bazı iyilikler vardır bunların karşında dünyada fazla bela uğratılmayarak musibetlerin hafif geçtirilmesi gibi şeylerle görür. Ee, yani karşılığı verilmiş olur ona yaptığı iyiliklerin ölüm anında da alacağı kalmışsa yani dünyada yaptığı bir iyilik kalmışsa ölüm anında ona kolay kılınarak ahirette alacağı hiçbir şey kalmasın diye ölüm anında kolaylaştırılır diye İbn-i diyor böyle açıklıyor ee, tabi bu genel değildir mesela bazı pasık, kafir kimseler vardır ki bunlar zalimdir dünyada da acı çeker Ölüm anı da zorluklular üzere olur. Bu tamamen kötülüklere batmış olması sebebiyledir. İyiliklerinin ölümünden önce dünyadayken tamamıyla almış olması sebebiyledir. Bu sebeple ölümü zor olan kafirler de, fasıklar da vardır. Bu yani istisnadır. Bu genel kaydeyi bozmaz. Mümin için de aynı şey geçerli. Bazı müminlerdir ki yani kemale ermiştir. Ölüm anında da ee, yani zorluk çekmesini gerektiren bir durum yaşamayabilir. Yani bu e, genel tabloyu bozmaz. Öfkeyi yutmak 1061'in oğlu rivayet İbn Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul Allah azze ve celle katında Allah Teala'nın veçini dileyerek yani Allah'ın rızasını dileyerek yuttuğu öfkeden daha üstün bir şey yudumlamamıştır. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. <gülüyor> Ahmet bin Nabil edebil müfredte Bukhari, Ziyal muhaddis el Muhtaderde İbnü Maçe, İsmail el Espyane tergib ve terhipte Taberane Evsatta veya ki Şuabul İmanda rivayet etmişler, Mukbir bin Adisa ibn Musnette tercih etmiştir. Öfkenin sebepleri çok çeşitli olabilir. Şeytandan olur, bazen farklı sebeplerden nefsinin kalyana gelmesiyle olur. Fakat Allah Azze ve Celle'nin veçini dileyerek bir kimsenin öfkesini yutması demek öfkesinin gereğini icra etmemesi demektir. Yani ne demek bu? Mesela evladın veya emrin altındaki hanımın veya bir başkası işçin seni kızdırır veya bir arkadaşın seni öfkelendirir ve orada galyana gelerek sövmek, saymak veya canını yakmak, cezalandırmak gibi şeylerle muhatap olursun. Sınanırsın. O anda işte bu öfkeyi Allah için Alan veçini dileyerek e, yutarsan, yani o öfkenin gereğini yapmazsan, sabredersen, ağzından kötü bir söz çıkmazsa, e, işte herhangi bir kimseye haksızlık yapmazsa, e, bundan daha üstün bir şey, daha üstün bir yudum yoktur diye bildiriliyor. Bu tabi çok geniş düşünülmesi gereken bir şey. Çünkü insanın öfkelendiği, öfkeye maruz kaldı çok değişik olaylar vardır. Yani bütün bu meselelerde öfkeyi yutmak ile kast edilen, yani fazletli olan bu yudum ile kast edilen, öfke sebebiyle Allah Azze ve Celle'nin rızasına muhalif bir şey yapmamaktır. Yani herhangi bir beşer hakkına, kul hakkına veya Allah Azze ve Celle'nin hukukuna tecavüz edecek, sınırı aşacak işler yapmamazdır kişi. Bu ee, bu buna bulaşmamak için eğer kişi öfkesini Allah'ın vechini dileyerek e, engel olursa öfkesine böyle bir fazilet bildiriliyor. Allah katında bu fazilettir. Önemli mesela bu öfke konusunda yani mümine karşı mı yoksa müşrike karşı da ikisine de aynı aynı şekilde davranılması gerekiyor. Şimdi burada e, mesele haklarsa, hukuklarsa e, kimin hakkı olursa olsun hukuksuzluk yasaktır. Şimdi müşrik derken mesela Cihad alanında bu öfke gereklidir kafirle vuruşurken veya mümine e, Allah'ın had cezalarını uygularken e, bir öfke, yani Allah'ın hukukunun çiğnenmesi, onun yasaklan çiğnenmesi sebebiyle öfkelenebilirsin ve bu cezayı uygularsın. Fakat bu cezayı uygularken Allah'ın belirlediği had cezasından daha fazlasına çıkamazsın. Burada işte güya Allah'tan daha merhametliymiş gibi, ben işte zina cezası e, rejimdir. Bu işte merhametsiz, haşa. Böyle. Bunu merhametsizlik gibi görüp, zulüm gibi görüp bunu uygulamamak bu farklı bir sapma. Mesela. Burada bu öfke gerekli. Veya hırsızın elinin kesilmesi olabilir. Veya e, içkiden dolayı sopa cezası olabilir. Veya veya yani. Şimdi bunlar bu öfkenin kontrol altına alınması Allah Azze ve Celle'nin şeriatının sınırlarıyla. Yani bizim kaydımız bununla ilgili. Bu kaydı koşuyoruz. Müşriye mesela veya bidat eline e, öfkelenirsen ama bu öfke e, tamamen şer'i boyutta olmak zorunda. Eğer nefsin girerse araya, yani adama sen birisine bidat işlediği için veya bir fısk işlediği için öfkeleniyorsun. Ama mesela o kimseye ee, sövünme hakkı vermiyor şeriat sana. Taşlayabilirsin şeyi. Mesela o e, sopa cezasında, rejim cezasında taşlayabilirsin. Orada birisi lanet ediyor. Bu bak şeriatı geçen bir öfkelenme tezahürü. Buna izin vermiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Böyle söylemeyin diyor. Ona verilen ceza taşlama neyse ne. Yani şeriatın bize belirlediği şeyler neyse bu sınırlarda hareket etmemiz lazım. Bazen müşriye de mesela zımmi olan müşrikler bizim ülkemizde yaşayan Müslümanların boyundur altında vergi vererek yaşayan zımmiler vardır ki bunlara sen haksızlık yapamazsın. Yani onlara İslam belli haklar tanımıştır belli şeyler karşılığında. bunun aşamaz Mesela yolda karşılaşırsan selama sen başlama diyor değil mi? Ama o selam verirse selamını almak emrediliyor. Selamını almak var. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Yahudiler Esselamu Aleyküm diyorlar. Yani ölüm üzerine olsun diyorlar. Esselam'a ne kadar yakın bir kelime değil mi? Dillerini böyle eğip bir kerek Esselamu Aleyküm falan... Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Allah'ın da hem ham sizin üzerine olsun, hem Allah'ın laneti sizin üzerinize olsun ey maymunların, domuzların kardeşi diyerek uzatıyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesaire Ayşe radıyallahu anh'a hemen durduruyor orada. E, ey Allah'ın Resulü diyor, görmedin mi? Sana ölüm üzerine olsun diyorlar diyor. Ben ne dediğimi duymadın mı diyor. Ben ne ve aleyküm dedim diyor. Bu yeterli diyor ama seninki aşırılık diyor. Yani bu Buna yetki olmadığını da bildiriyor. Yani bir kimsenin, muhatabın müşrik olması ona e, haddinden fazla, hakkından fazla zulmedilebileceği anlamına gelmiyor. Yani şeriat bizi, yani burada öfkeyi kontrol etmekle mükellef tutmuş. Sözlerimizde de, davranışlarımızda da böyledir. Yani şeriatın izin verdiği ölçüde hareket etme e, mecburiyetimiz var. Böyle bir şeyle sorum tutmuş şeriat bizi. Bir sonraki rivayette yine ile alakalı, 1060 gün olur rivayet. Humeyd bin Abdurrahman Rahimullah dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in asrından biri dedi ki, Elan Resulü bana kendisiyle amel edeceğim güzel sözler tavsiye et. Çok şey söyleme ki unutmayayım. Yani basit bir şeyler söyle ki hem aklımda kalsın amel edeyim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki öfkeden uzak Muhtemelen adamın öfkeli biri olduğunu hissetti, fark etti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Adam tekrar tavsiye istedi. Yine öfkeden uzak dur buyurdu. Tekrar tavsiye istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine öfkeden uzak dur buyurdu. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İsmail el-Esbehani et tergip ve de Ahmet bin Anbel, İbne Ebi Şeybe, İbne Sakir tarihinde rivayet etmişler. Elbani Esayya'da tarcih etmiştir. Ee, bu konuyla ilgili İbni İbban'ın bir rivayetinde de hatırlarsınız. Pehlivan kimdir? Bilir misiniz? İşte sırtı yere gelmeyendir diyorlar. Hayır diyor. Benim kastettiğim pehlivan o değil. Asıl pehlivan o kimsedir ki öfkesi kaleyana geldiği zaman kendisini tutabilen, nefsine hakim olabilen kimsedir. Yani nefsine hakim olması şeriata muhalif Allah'ın kendisine çizdiği sınırların dışına çıkmayan kimsedir. Bununla beraber bazen insan yani salihlerden, hayırlı kimselerden olmasa, olmasına rağmen e, ağzından yani öfkeden dolayı bazı sözler çıkabilir veya Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi levhalar fırlatmasında olduğu gibi öfkesinin galeyara gelmesi, kendisine galeybe çalmaz sebebiyle maksat dışı bazı fiilleri yapmasına sebep olabilir. Bu sebeple şeriat bunlara bir ruhsat tanımış. Mesela talakul kadban diye bir bab vardır fıkıhta talak bölümünde. Yani öfkeli kimsenin talakı meselesi. Öfkesinin galeybesi sebebiyle karısının boşan kimsenin talakını şeriat geçerli saymamıştır. Burada bir ölçü var ama her öfke değil. Şimdi kişi bir an öfkesinin galeyanıyla sinirlendi, karşısını boşadı, boş ol dedi. Burada e, mesele şu, bunu şuuru tamamen elinden gitmiş, ipleri yani elinden gitmiş, öfkesine tamamen yenik düşmüş o anda söylemişse, şeriat böyle bir talakı geçerli saymıyor, talak hakkından düşürmüyor. Ama... Bu adam öfkesi yatışmış, şu yerine gelmiş, yani ne yaptığını bilir, ne söylediğini bilir hale gelmiş. Bu halde halen de boşama kararı devam ediyor. Bu farklı bir şey. Yani e, bu adam mesela kendisine geliyor, e, boşama şeyinde halen kararlı. Yani boş ol e, fikrinde hala boşamış yani. Sonra bir müddet zaman geçiyor, bir iki gün geçiyor, adamın şey gidiyor yani hanımına kızgınlığı gidiyor artık. Sonra düşünüyor ki boşanmanın kendisine getireceği bazı olumsuzluklar da var. İşte çocuklar var şunlar var, nafaka var falan filan. Bu sefer ben onu öfkeliken yapmıştım böyle diyemez artık. Öfke hali tamamen kişinin bir an işte kendinden geçmesi adeta şuursuz bir şekilde, kassız bir şekilde öfkeyle söyler. Sonra kendine geldiğinde aman ben ne söyledim diyerek bundan dönüş yapar. Böyle bir şeydir yani. İşte o dönüş yaptığı andaki o öfkesi, galyanlı halindeki öfkesi geçersizdir. Musa Aleyhisselam'ın yaptığı böyle bir şey. Yine Ebu Bekir radıyallahu misafirleri vardı. Bu misafirlere ilgilenmesi için oğul Abdurrahman'ı görevlendirdi. Fakat misafirler tok. Tokuz dediler. Yani biz yemek istemiyoruz. Veya estağfurullah şöyle dediler. Ebu Bekir gelmedikçe biz yemeyiz. Ebu Bekir Radiyalan'da bir işi vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir işini görmeye gitmişti. Sayın Müslim'de de rivayet edilir bu. Ee, burada bir vazife veriyor Ebu Bekir Radiyalan'ın oğluna. Yani bu misafirleri ağırlayacaksın. Yemeklerini yedireceksin. Ben de işimi görüp geleceğim. Misafirler de ısrar ediyor. Hayır Ev Bekir ev sahibi olmadıkça biz yemek yemeyeceğiz diye. Ebu ee, bu ne kadar yemin verse de olmaz diyorlar. Evbekir Bekir gelir geliniz yemeğinizi yediniz mi diyorlar diyor onlara. Onlar da hayır diyorlar. Bunun üzerine Abdurrahman'a bir sövüyor orada. E alçak falan diye bir şeyler e, söylüyor. E, sonra orada bir keramet meydana geliyor. Yani Allah orada bir kerametle lütfediyor Ebu Bekir radıyallahu Yani yemek mesela e, bol bereketli geliyor az bir şey olmasına rağmen. Kalabalık, doya falan. Yani bu gibi şeyler de olabiliyor. Bazen mesela hakların, hukukların yerine getirilmemesinden dolayı burada kasıt dışı, yani öfkenin galyanıyla şeyler söylenmesi bir kimsenin işte derecesini yerle bir etmez. Ama bunlardan uzak durmak lazım. Yani bir insan mesela sürekli hali sövüp saymak olursa öfke halinde yani soyup saymadan kendisini tutması zor olur. Yani demek ki normal zamanlarda insan dilini zikre alıştırmalı, güzel sözleri alıştırmalı. Tıpkı Talha bin Ubeydullah da yanlış hatırlamıyorsam radiyallar, eee Uhud Savaşı'nda eline bir ok isabet ediyor ve ah yandım diyor. Şayet bismillah deseydin diyor Allah Resulü Aleyhissalvesem insanların gözünde melekler seni havaya kaldırırdı diyor. İşte e, o anda böylesi anlarda, yani gaflete düşebileceği anlarda insan Allah'ı zikretmesi, rahat zamanlarında sıkıntısız anlarında Allah'ı zikretmeyi alışkanlık haline getirmesine bağlıdır. İnsanın başına gel ne geleceği belli olmaz. Yani insan genişlik zamanlarında tedbirlerini almalı. Yani az önce de söylediğimiz gibi. Züth, işte bunların e, hepsini kapsayan bir şey. Yani e, dünya hayatında gördüğümüz Manzaraların etkisinde kalmadan, kalbi Allah'a bağlayarak, gerçek müsebbibin, kainatı idare edenin, Rab olanın Allah Azze ve Celle olduğunu her zaman hatırlayarak e, hareket ettiğimizde, yani gençlik zamanlarımızda biz Allah Azze ve Celle'yi bu şekilde tefekkür eder, tezekkür edersek, zor zamanlarımızda da, öfkenin galeyana geldiği zamanlar gibi zamanlarda da biz Allah'ı unutmamız e, uzak ihtimal haline gelir. İşte, Kolay zamanlarda zikretmek ve kalbi Allah'a bağlamak, öfkeli anlarda da e, kendine hakim olmaya bir vesiledir. Bu sebeple bunun vesilelerine sarılmak lazım. Tevazuun yani alçak gönüllün fazileti 1063 nol rivayet. Ebu Zer radıyallahu anh'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, Ey Ebu Zer gözünü kaldır ve mescitte gördüğün en gösterişli adama bak. Ben de baktım üzerinde kaftan bulunan bir adamın oturduğunu gördüm. İşte budur dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ey Ebu Zer gözünü kaldır ve mescitte gördüğün en düşkün kimseye bak. Ben de baktım ve üzerinde eski bir elbise bulunan zayıf bir adam vardı. İşte budur dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, nefsim elinde olana yemin ederim ki şüphesiz bu kıyamet günde Allah azze ve celle katında öteki gibi, yani öbür kaftanlı gibi yeryüzü dolusu adamdan daha üstündür. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hennadeseri Zühdün'de, ve bin el-Cerrah Ahmet, e, Müsnedde ve zühdde İbn İbn-i Şeyh'de İbn-i Ben Haris bin Ebi Usame Beyhak şuhab İman'da Rivayet etmiştir Muhbibin bin i Müsnet de tarcih etmiştir. Burada bu üstünlüğün sebebi işte giydikleri kıyafet sebebiyle değil tabii ki. Yani görünüşe aldanılmaması gerektiğiyle ilgili. Yani insanlar katında değer neye göredir? İşte insanın şekline, şemaline göredir. Ama Allah Azze ve Celle katında böyle değil. Kalplere ve amellere göredir. Buna dikkat çekmek istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yoksa bir kimse kaftan giyince kötü bir adam olmuyor veya kötü, düşük elbiseler giyince iyi bir adam olmuyor. Bugün sufiler denilen bir tayfa var biliyorsunuz. E, düşük elbiseler giymeyi kendilerine şiar edinmişlerdir ama Allah katında hiçbir değerleri yoktur. Çünkü şirk üzeredirler. Hint fakirleri yine böyledir. Müşriklerdir adamlar, Hint fakirleri. Yani İslam'la alakaları yok, Allah ile alakaları yok. Budistler, hakeza böyle. Yani bu kıyafetle değil. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın burada vurgulamak istediği, dikkat çekmek istediği şey şu ki, İnsanlar dünya katında, dünya indinde insanlar kılık kıyafetleri şekillerine göre itibar görseler de Allah Azze ve Celle katında böyle değil. Çünkü insanlar mesela şu düşkün kıyafetli adama, tek değer vermiyorlar. Kapılardan kovulur hatta bunlar. Bukharda gecenin hadiste olduğu gibi. Nice kapılardan kovulan, saçı başı dağınık, üstü başı toz toprak içinde insanlar vardır ki şayet Allah Azze ve Celle yemin etse, Allah onlar yemininde yalancı çıkarmaz. Yani böyle kimselerde vardır. Yani bu belirleyici unsur, kılık kıyafet, şekil, yakışıklılık tip değil, şekil değil. Bilakis diğer hadiste bildirildiği gibi Allah sizi kalplerinize ve amellerinize bakar diyor. İnsanlar Allah'a kadar bunla bununla üstünlük sağlar. Bir başka hadisde de nesebin, e, takvasının öne geçiremediği kimseyi nesebi öne geçiremez buyruluyor. Yani kişinin nesebi de mesela insanlar indinde itibar sebebi olabilir. Falan canlı oğlu, peygamberin torunu mesela veya Falan'ın torunu, Hazreti Ömer'in torunu derler veya Padişah'ın torunu, Paşa torunu vesaire vesaire. İnsanlar böyle soydan gelen şeylere itibar edebilirler. Ama takvası öne geçirememişse o kimseyi Allah katında hiçbir değeri yoktur. Allah katında üstünlük ancak takvayledir. Ayette bildirildiği gibi. Allah izin verirse bir sonraki derste kibrin akıbeti başlığıyla Kitab-ı bölümü devam edecek. Allah izin verirse belki dördüncü cildi de bitiririz haftaya inşallah. Subhanakallahümeyve andik. Ve Estağfurullah ve Burada iki, e, ikinci cilt diyecektim dört dedim de dört daha hazırlıyoruz dördü. Evet kapatalım. kapatacağım selamünaleyküm.